Hocama bir sorum olacak da benim bir esnaf arkadaşım var kuyumcu da bu post makinesinden e, hesap şey demiyor. Bununla ilgili e, ekseriyetle de müşteriler alışverişlerini kart üzerinden yapmak istiyorlar. Bu konuda e, sıkıntı çekiyor yani e, altın satarmıyor şekilde de hocam yani bu konuyla ilgili bir şey var mı yani tıkı bir e, şey var mı hocam? Tabii, gerekçe... tabii efendim soralım. Başka bir sorunuz var mıdır? Yok hocam bir sorumluluk. Teşekkür yani. ederiz Mehmet Bey. Şanlıurfa'ya saygılar, selamlar. Post makinalarından kart çekmeyle evet. ilgili neler söyleyebiliriz hocam? Yani post makinalarında e, ne yapılıyor? Siz kartı çekiyorsunuz, hesaba paranın yatması lazım. Evet. Şimdi parayla, paranın satım alımı, ya parayla altını satın almada evet. e, peşin olma şartı var. Ödeme peşin yapılmalıdır ona Arapça'da heh heh diye ifade edilir, anında ödeme yapılması lazım. Yani bir küçük altın alacaksanız parayı hemen vermeniz gerekiyor. Peki para kartla ödeme yaptığınız takdirde sıkıntı şöyle oluyor, banka eğer o altının karşılığını hemen hesaba geçiriyorsa kuyumcunun, evet. buna problem olmaz. Ancak hesaba daha sonra geçiriyorsa bir gün, iki gün vesaire, O zaman burada faiz tahakkuk ediyor. O açıdan bu işi yapan kardeşlerimin anlaştığı bankayla bu hususu görüşmesi lazım. Yani anında benim hesabıma yatıracaksın diye bir anlaşma yapmalı. Bu net olmalı. Eğer o post cihazında işlem yapıldığı an, Hesabı para anına geçerse sıkıntı olmaz. Evet. Fakat daha sonra olacak olursa o zaman e, peşin ödeme yapılmadığı için sarf akti diyoruz biz buna. E, altın satın almak da böyledir. Parayı parayla değiştirmek de böyledir. Bunda peşin olma şartı var. Peşin ödenmediği evet. takdirde faiz işlemi olur. E, kardeşlerimizin işi sağlama alması. Münasebet kurduğu işlem yaptığı bankayla bu konuyu ciddi olarak görüşmesi gerekir. Görüşmesinde fayda var, evet.